Evet efendim, bugün e, telefon bağlantısıyla programımızın ikinci bölümünde doçent doktor Tuna Kuyucu'ya bağlanacağız. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Tuna Bey, kendisiyle kentsel dönüşümün başarısızlığının kurumsal ve hukuki sebeplerine dair incelemesini konuşacağız. E, evet, Elvan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. E, Afife Batur hocamızı Pazar günü kaybettik 16 Aralık Pazar günü Bilim e, Dünyasının başı sağ olsun Evet e, Hepimizin başı sağ olsun Bizim için çok kıymetli bir insandı Hem programımıza verdiği destek Hem Açık Radyoya verdiği e, destek nedeniyle e, Onu anabilmek için Gerçi özel bir programda yapacağız e, ilerki tarihlerden birinde ama onu anabilmek için kendisiyle yapmış olduğumuz bir programı 22 Ocak 2014'te yeniden İstanbul sergisi üzerine seninle birlikte yaptığımız evet. programın bir 13 dakikalık bölümünü yayınlayacağız. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Dinliyoruz efendim. Böyle evet. müthiş bir etkinlik yapıldı. Evet. O zamanki Torki farklıydı yani. Evet tabii, o zamanki Torki farklıydı. Zaten farkı belli oluyor. Evet, evet. <gülüyor> habitat düzenlemesinden. Evet. evet böylece bir tarihi de özetlemiş olduk hocam. Evet şimdi bu sergiyle ilgili bilgilere devam edelim lütfen. Ee, şimdi Habitat sergisi o zaman düzenlenir. Yani ben onu iki yıl evvelinden alıyorum. Çünkü serginin hazırlığı aşağı yukarı bir buçuk yıl şu ben bir yıl sekiz ay çalıştım orada. Evet. Ee, aşağı yukarı e, yani 220 yıl önceden bunu başlatmak gerekiyor. Ee, böyle bir sergi yapılması gündeme geldiğinde e, nasıl bir şey yapılabilir? Bana görev verildi Tarih Vakfı tarafında. Sergi koordinatör ee, olarak değil evet, mi? Evet, sergi koordinatörü. Her evet, şeyden evet, sen sorumlusun. İstanbul'u anlatacaksınız. Yani. İstanbul'u anlatacaksın. Sen mimarlık tarihçisisin. İstanbul üzerine çalışmışsın. İstanbul'u biliyorsun. Daha önce başka sergiler küçüktü. Çok küçük sergiler. Buna kıyaslanmayacak kadar küçük deneyimlerim vardı. Beni orada görevlendirdiler. Bu tabii çok ağır bir yüktü. Bana onur veren bir yüktü ama... Taşıması zor, zor bir yüktü. Evet. Ee, bir kere düşünsel planda ne yapacaktık biz? Ee, İstanbul'un e, yaratıcılığı kışkırtan bir coğrafyası var ve e, dibi e, köşesi bulunamayan bir, tarih var. Belli belli var. bir tarih var. tarihi var, belli ee, olmayan bir tarihi var ve bunlar birbiriyle e, şey yapmış, birleşmiş. ...bir e, durumdalar... ...ve bir sergi, İstanbul bir sergi... ...ne coğrafyasından bağımsız olabilir... ...ne tarihinden... ...ve de tabii ki ne de bugününden... ...bağımsız olabilir... ...çok karmaşık bir e, şeyle... E, ...sistemle... ya ...bir e, olguyla karşı karşıyayız... ...ve ben bunu nasıl bir konsepte... ...dönüştüreceğim... E, ...bir takım öneriler geliştirdim... E, ...Tarih Vakfı yönetimine... ...ilettim bunu... Ee, ve e, önce bir e, anket yapmamızı istedim. tarif Fakfi üyeleri arasında hemen kısa vadeli çok açık bir anket yapalım. Herkes böyle bir şeyi nasıl düşünüyor? Oradan bazı fikirler toplayalım. Çünkü e, böyle bir şey çok iddialı bir iş. E, Tabii, bunu yapmak. Birçok disiplini de yakından ilgilendiren elbette, bir iş. E, çok iddialı bir şey. Bir Anket toplayalım dedik ve e, o ankette çok ilginç e, veriler geldi. Mesela ben e, o zamanki ankette e, Doğan Kubanın yazdıklarını hatırlıyorum şimdi hatta e, şeyin e, bizim üniversitenin Orta Doğu'nun e, Yıldız Üniversitesi'nin mimar Sinan'ın bütün mimarlık ve İstanbul Üniversitesi'nin e, tarih ve e, arkeoloji ...hocalarına da gönderdik. Evet, yani ve sizin üniversite... Ün ...İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul Teknik Üniversitesi. Evet, Üniversitesi. Ee, ve oralardan gelen önerileri aldık. Sonra... E, ...yine... E, ...benim önerim üzerine... E, ...Tarif Vakfı bir... ...küçük düşünce komisyonu kurdu. Hı hı. O düşünce komisyonunda... ...benden başka... E, ...Profesör Doktor Ayla Ödekan... ...ve e, rahmetli mütevaffa e, profesör doktor Stefan Yerasimos vardı. Hı hı. Ve biz üçümüz bir konsept e, geliştirmek modeli üzere, geliştirmek, geliştirmek üzere e, sanıyorum iki üç ay çalıştık. Araştırmalar yaptık, kitaplara baktık, başka e, dünya sergilerine e, şey yaptık ve bu arada e, benim zaten gönlümde yatan bir şey... İstanbul'un bir kent müzesi yoktu. Biz o zaman öyle bir sergi yapalım ki bu İstanbul'un kent müzesinin ne bir konsept önerisi de. Olsun aynı zamanda. Olsun aynı zamanda. A olsun aynı Bugün zamanda. var mı hocam? <gülüyor> e, Buna evet. sonra girelim. Peki. Evet. Tamam. Anladım hocam. O, o biraz ya. Evet. Yani 96'dan Hı. bu yana. Hatta siz iki yıl önce başladık evet. diyorsunuz. Demek ki 94. Yani evet. Güzel bir zaman ee, geçmiş arada. Evet. Öyle bir şey yapalım diye düşündük. Ve sonra e, serginin ana içeriğini kabahca diyeceğim şimdi. Halbuki çok üzerinde de, detaylandırıldı, konuşuldu falan ama yine de e, global bir şekilde belirledikten sonra... ...bunun her bir alanının kendi uzmanından oluşacak bölüm sorumluları tarafından e, derlenmesini şey yaptık e, istedik hı hı. toplanmasını bilgilerin getirilmesini e, istedik bu bir e, yani bilgilerin toplanması nasıl ne sergileyeceğiz burada nasıl neyi sergileyeceğiz bir de tabi bunun nasıl sergileyeceğiz çünkü e, bize şey verilmişti darphaneye amire binası darphaneye amire binası tarihi bir bina büyük Koskoç koskocaman hı hı. ve harap durumdaydı evet. Yani e, bir iki tabii sağlam odası bölümleri falan vardı ama bir kısmının da hatta çatılara matılara yoktu. Kalkmıştı, tabii. deşemeleri bozulmuştu. Duvarlarına badanaları dökülmüştü. Ne yapacağız? Sıvaları ve badanaları. Sıvaları, Söyledim. badanaları dökülmüştü. Şimdi ne hatta yapacağız? Te tehlikeli bir e, e, yapı olduğu istedim. da söyleniyordu. Evet. E, şimdi biz dolayısıyla bir de böyle tarihi bir yapı. Dokunamıyorsunuz da, yani Tabii, mümkün değil. şivi çakmak, e, çakmak mümkün değil. E, ben kendim e, mimarlık tarihçisiyim, restoratörüm. E, başkasına yaptırmadığım şey kendim yapabilir miyim? Yapamam. Onun üzerine nasıl yapalım, buraya nasıl bir sistem kuralım diye e, mimarlar arasında yarışma açtık. O yarışmanın sonucunda e, bir e, mimarlık firması, e, Mehmet Konuralp, Ahmet Özgüner ortaklığında bir firma bize bir iskelet sistemi önerdi. Ve o iskelet sisteminin kurgusu şeyle çok iyi uyuştu. Binayla. Binayla. Çünkü hı hı. arkada bir tarihi doku var. O dokuya dokunmuyorsunuz ama önde alabildiğine modern bir sistem. Evet. Taş duvarlar bir de are, şey, çelik derler. Çelik derler. Evet. Çelikten şeylerle. Ee, öyle bir kurgu yapıldı. Şimdi bunun üzerine ne gelecek? Şimdi e, her tarafı kapısı bacası açık bir yer orası. Oraya e, Topkapı Sarayından e, örnek olarak veriyorum. Mesela bir taht getiremezsiniz evet. veya arkeoloji müzesinden bir heykel getiremezsiniz. Mümkün değil. O zaman ne yapılacak? Buraya onların e, görüntüsünden oluşan bir sistematik geliştirmeniz lazım. Şöyle, i̇şte, şöyle diyebiliriz, mekan şey geliştirdi, modeli geliştirdi, evet, birazcık, evet. Biraz. Şimdi böylece hani e, ne sergileyeceğiz bir sorun, nasıl sergileyeceğiz ikinci sorun. E, bu nasıl sergileyeceğimizin ikinci aşaması, e, bu sergileme e, konseptinin e, tarz şeyisin olacak, e, modeli ne olacak şeklindeydi. Ee, uzun işte uğraşmalar, uğraşlardan tartışmalardan filan sonra e, bir şeyle tasarım ekibiyle çalışmayı ve e, e, şeyler yazılı ve görsel malzeme toplamayı ve bunları bir e, şey içerisinde e, bir tasarım e, içinde bir araya getiren bir kreasyon hı hı. önerdik. Ve işte buradan yüzlerce panodan çıktı. oluşan bir sergi yapılması çıktı. Ve o sergi panolarında gittiğiniz zaman da göreceksiniz. Hem yazılar var. Yani diyelim ki İstanbul'un fethini mi anlatıyoruz? Hem Tursun Bey'in tarihinden yani Fatih'in tarihçisi hı hı. Tursun Bey'in tarihinden alınmış cümleler var orada. Hem Dukas'tan Bizanslı tarihçi ondan alınmış dizeler var. Hem başka yazarlardan var. Ee, hem e, şeyle, e, ara, e, Osmanlı eski yazı harflerle yazılmış e, yazılar var. Hem yeni şeyler, e, Rum e, harfleriyle yazılmış. Böyle bir e, şeyden, e, bilimsel e, yan tutmayan, e, şey olmayan, e, nasıl diyeyim, milliyetçilik Türk yapmayan... yapmayan ee, ideolojik e, şeylere girmeden olabildiğince yansız bir bilgi depolama sistemi kurduk. Şimdi e, ben o gün açılışta da e, şey yaptım söyledim. Açılışta dediniz şimdi bu serginin nerede olduğunu söylemedik hocam. Evet. Karatöy'de Rum İlkokulunda. Evet. Yani yenisinden bahsediyoruz evet. tabii ki. Evet. Tabii. Şimdi ben şunu söyleyecektim size eee Şöyle diyelim, ee, aşağı yukarı bu e, toplanan bilgi notları on bin civarındadır. Hatta aşmıştır. Hı hı. Ve bunlar e, tarih vakfının arşivinde duruyor. Hı hı. Herkes. Hı. Ve yedi tane bölüm e, oluşturduk. Her birine daha doğrusu biraz sorumlu getirdik. Mesela e, Prehistorya'dan Mehmet Özdoğan sorumluydu. Veya daha öncesinden Albrecht Berger. Ee, şeyden e, Bizantiyon'dan e, şu anda da aklıma gelmiyor. Ee, her konuyu, her konuyu evet, e, tam da uzmanına. Türkiye'deki yerel yönetimler gibi çalışmışsınız hocam. Onlar da hep böyle yaparlar ya. <gülüyor> Uzmanlar ee, yani. Evet, evet. Mesela Bizans bölümü Ayla Ödekan'ındı. Evet. Ee, Osmanlı'nın erken dönemi Etemel deminde. Geç dönemi benim de. Moderni Atilla Yücel'e havale etmiştik. Böylece uzmanlardan toplanan bilgileri e, Eray Makal ve Şölen Bazman şeylere çevirdiler. E, artistik panolara. Panolara. Çevirdiler. Ki büyük boyutlu. Büyük boyutlu. Hatta küçük boyutlu. Değişik. E, hiçbir evet. standart getirmedik. E, şeyinize sizin yaratınızın e, nasıl denir istediği ölçekte e, boyutta evet, yapın doğru. dedik. Ve bu bize tabi e, sergilemede de Esneklik tanıt getirdi, şey yaptı. Ee, bir yandan yani. da o harap binada e, geçici bir onarım yapıldı değil mi? Yani ee, Çok fazla bir onarım yapılmadı. Sadece evet. bir temizleme operasyon operasyonu. Operasyonu ya, bir yapıldı. de çatıda belli Çatıda çatı akmaları önlendi. önlendi. Evet. Evet. evet onun dışında bir şey evet. yani, yapılamazdı zaten. Evet bahçeden biliyorsunuz toprağa gömülü minibüs falan çıktı orada yani böyle Evet hani, sonra bir, öyle bir... temizlik yapıldı deniyor ama temizlik de inanılmaz miktarda şey gerçekten çöplük. çöplük vardı çöplük orada. vardı orada. Temizlik. Ve sonra o da hatta e, şey e, gazeteleri konu oldu falan sonra e, oradan toplanan şeylerin gerçekte çer çöp olduğu Çıldırdı, evet. yani arkeolojik malzeme olmadığı o da zamanda sorun çıktısı, sorun doğrudu, çıkmıştı doğrudu. Ee, ve böylece dediğim gibi 7000 metrekarelik bir sunum denizi oluşturduk ee, bunu e, çeşitli şeyler çok da ses getiren bir evet, sergi oldu çok sergi o şey evet. oldu ve yani hem e, Türkiye'de hem yurt dışında, yurt dışında zaten habitat e, şeyleri ee, ...havitata gelenlerin tümü... ...bizim oraya geldiler. Evet... evet e, ...Afife Batur hocamızla... ...22 Ocak 2014... ...tarihinde ve... ...Elvan'la birlikte... ...gerçekleştirmiş olduğumuz bir programın... ...13 dakikalık kaydını... ...sizlere dinlettik. Bu... Ee, hatırlayacaksınız 1996'da uluslararası habitat toplantısı İstanbul'da yapılmıştı ve bu o, toplantıya bağlı olarak e, tarihi garphanede bir İstanbul sergisi düzenlenmişti bu serginin e, düzenleyicisi, koordinatörü Profesör Doktor Afife Batur hocamızdı sonrasında da 2014 yılında yeniden İstanbul sergisi diye daha küçük boyutlu ee, bu o, 1996 İstanbul sergisinin e, küçük bir e, ne diyelim e, tasarımlanmış e, kısmını e, Karaköy'deki Rum e, İlkokulu'nda e, izledik. Bu programı da o nedenle yapmıştık. E, Afife Batur Hoca, İstanbul Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesidir. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 1959 yılında mezun oldu. 60 yılında gene Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Kürsüsü'nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. Osmanlı camilerinde kemer, stüktür, biçim ilişkisi üzerine bir deneme 1300 ve 1730 tarihleri arası e, konulu e, tezi ile doktor Osmanlı camilerinde eğrisel örtüler, strüktür biçim ilişkisi başlıklı tezi ile doçent ve İstanbul metrosu ve tüp geçişi müzergah bölgelerinin arkeolojik ve mimari etüte konulu araştırması ile profesör ünvanlarını aldı. 2000 yılında Ulusal Mimarlık Ödülleri'nde mimarlığa katkı dalında başarı ödülü aldı. Mimarlar Odası'nın İstanbul Şubesi'nde 17. dönem yani 1971-72'de yönetim kurulu başkan yardımcısı, şubenin 35. döneminde 1998-2000 yılları arasında da yönetim kurulu başkanlığı yaptı. E, aynı zamanda Mimarlar Odası İstanbul şubesinin chat danışma kurulu üyesi, çok sayıda kitabın yazarı, hatta kendisiyle e, son e, çalışmalarından birisi olan İstanbul'un sıra evleri üzerine de bir program yapacaktık. Araştırma ve kitap tamamlandıktan sonra kendisine, ailesine, e, arkadaşlarına, bilim dünyasına e, ve ...kendisini sevenlere... ...baş sağlığı dileklerimizi... ...tekrar iletiyoruz. Evet, evet. Bu, bu, bu vesileyi de bir şey de hatırlatmakla beraber... Bu ...İstanbul'da 96 yılında... insan Yerleşimleri Konferansı... ...Habitat nedeniyle... E, ...organize edilmiş olan bu sergi... ...esasında bir İstanbul kent sergisinin... E, ...kent müzesinin... ...kuruluşuna da öncülük etmesi... ...düşünülen bir sergiydi. E, o anlamda bir güzel bir başlangıç olacaktı ama... Aradan e, geçen... İkinci kısmı <gülüyor> gerçekleşmeli. Evet ikinci kısım gerçekleşmeli. Aradan geçen bunca süre içerisinde hala İstanbul'da bir kent müzesinin olmaması. Evet. E, hakikaten acı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam sirkeci olarak da ...bir plan vardı, düşünce vardı. Ee, uzun zamandır takip edemedim, noktalara evet. geldi ama bir sürü girişim e, ne yazık ki sonuçsuz kaldı. Evet, efendim dün 18 Aralık Birleşmiş Milletler Uluslararası Göçmenler günüydü. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre dünyada yaklaşık 258 milyon uluslararası göçmen bulunuyor. Yani dünya üzerinde yaşayan her 30 kişiden biri göçmen konumunda. Bu sayı 2000 yılında tespit edilenden yaklaşık yüzde 49 oranında fazla imiş. İklim değişikliği ve kuraklık, nüfus sorunları, istikrarsızlık, büyüyen eşitsizlikler ve daha iyi yaşam umudu bunlarla birlikte yerel iş gücü piyasasında karşılanamayan talepler yıllardır uluslararası göçün yaygın nedenleri arasında yer alıyor. Kendi rızası dışında zorunlu göç ve yerinden edilmeler e, dolayısıyla ülkesini terk etmek zorunda kalanlara bakıldığında yaklaşık 30 milyon kişinin mülteci ya da sığınmacı olduğu görülüyor ki bunların önemlice bir kısmı da yani neredeyse 4 milyona e, yakın kısmına da Türkiye ev sahipliği, ev sahipliği yaparak evet. ama e, problemlerini de pek e, çözmeden e, mülteci, en fazla mülteci ağırlayan ülke konumunda 18 Aralık nereden geliyor? 1990 yılında Birleşmiş Milletler çatısı altında göçmenlerin haklarını koruma altına alan bir bildirinin kesinleştirilip imzalanmasıyla ...önem kazanıyor ve yine göçmenlerin haklarının en başta hayatta kalma haklarının anımsanması için... ...Uluslararası Göçmenler Günü olarak ilan edilmiş bir tarih. Evet, e, bu göçmenlerin yanı sıra tabii göçmenlerle bağlantı olarak da karşılaşılan başka bir sorun. Zaman zaman biz bu yayınlarda da e, söz konusu ediyoruz. İnsani e, ihtiyaçlar... Bu anlamda da Birleşmiş Milletler düzenli raporlar yayınlayarak her sene insani yardım ihtiyacı olan sayıyı belirliyor. Bu sene yaklaşık 80 milyon kadar bir rakam yanlış hatırlamıyorsam belirlendi. O anlamda son esasında Katoviçe'deki toplantıda da belirtildi. O iklim değişikliğine bağlı olarak bu tür göçlerin atma ihtimali de dikkate alındığında o durumun vahameti yattı ciddiyeti bir kez daha ortaya çıkıyor. Evet bu e, 10 Aralık 2018'de Fas'ın Marakeş kentinde düzenlendi bir, e, bir Birleşmiş e üye at, 164 ülkenin katılımıyla e, konferans ve bu konferansta bir e, mutabakat metni hazırlandı. Güvenli, sistemli ve düzenli göç için küresel mutabakat metni adını taşıyan e, metin bu 164 ülkenin e, katılımcıları tarafından e, kabul edildi. Küresel Göç Mutabakatı konferansında göçe ilişkin bir uluslararası işbirliği çerçevesi çizilmeye çalışılıyordu. Bu çerçeve çizildi ve bu işbirliğine dayalı küresel çözümler ve sorumluluk paylaşımı yolunda fikir birliğine varıldı esasında oldukça kapsamlı bir e, metin, 50 sayfalık e, bir metin Türkçesi tercümesi ve e, bu metin içerisinde 23 tane hedef belirlenmiş vaziyette ve de e, bu hedeflere ulaşılması anlamında bir e, hem e, üye ülkelere bu metni, mutabakat metni imza ülkelere destek vermek e, hem de Birleşmiş Milletler'in bu çalışmaları bir şekilde izleyebilmesi haricinde bir de kapasite geliştirilmiş oluşturmadan başlayan bir e, takım önlemlerde belirtiliyor. E, şöyle ki, e, bu 23 hedefin e, ötesinde 10 temel ilkeden de e, metinde bahsediliyor. Evrensel insan hakları ve temel özgürlüklere dayalı 10 temel ilkeyi içeriyor metin. Söz konusu mutabakat bir uluslararası anlaşma değil e, ve yasal bağlayıcılığı yok. Dolayısıyla iç hukuk veya uluslararası hukuk bakımını herhangi bir yükümlülük de oluşturmuyor. ...diğer yandan ülkemizin göç yönetimi alanındaki çalışmaları ve uluslararası boyutlukta işbirliğiniz destekleyici bir belgesi olması bakımından da önem taşıyor. Evet, e, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi de e, göçmen, mülteci işçiler ile ilgili e, bir rapor yayınladı... Dün itibariyle ve 2018 yılında en az 108 göçmen mülteci işçi yaşamını yitirdi tespitini yapıyor. 18 Aralık itibariyle tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 108 göçmen mülteci işçi yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin %14'ünü İstanbul'da çalışan hekim arkadaşlarımızdan öğrendik. Ölümlerin hiçbiri yazılı görsel, dijital basına ve sosyal medyaya yansımamıştı ve... E, İşçi e, Sağlığı ve İş Güvenliği e, Meclisi olarak sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık diyor bu rapor. Bu rakamlar, e, bu 108 kişi e, e, meclisin yayınladığı istatistiklere dahil değil. Değil, değil hayır değil. E, ve e, devam ediyor. Yıllar itibariyle de bakıldığında 2012 yılında 22 göçmen... ...2014'te 53... ...2015'te 67... ...2016'da 96... ...2017'de 88... ...2018 yılında biraz önce de söylediğim gibi... ...108 göçmen işçi... ...yaşamını yitiriyor. Bunlar... ...işçi olarak çalışanlar yani... ...denizlerde veyahut da, e, ...herhangi bir tabii, sağlık tabii, nedeniyle... ...iş kazansı nedeniyle o, evet, e, bunlar, kaybedenler... Evet. ...bu esasında bir tablo da veriyor... ...bize anladığım kadarıyla... ...şöyle bakarsak esasında Suriyeli göçmenlerin... ...Türk iş hayatına bu ülkedeki çalışma hayatına katılımlarının da gittikçe arttığını, arttığını gösteriyor. Eğer bir istatistiksel ee, şey yapar yaparsak ba hani bağlantı kurarsak Evet. Bir istatistik daha var. Bu e, yıllara göre tüm iş cinayetleri içinde göçmen mülteci işçilerin e, ölümünü de oramsal olarak hesaplamışlar. 2013'te yüzde iki, 2014 yüzde üç, 2015 yüzde dört, 2016 yüzde beş, 2017 yüzde dört, 2018'de de yüzde altı görüldüğü gibi sürekli bir yükselme söz konusu. Evet. E, bu... E, İş cinayetlerinde ölen göçmen mülteci işçilerin geldikleri ülkelere ilişkin de bir istatistik var. E, %4 Türkmenistan, Pakistan'dan %4 Irak, %4 Azerbaycan, %4 Afganistan, %26 Suriye, %44 Diğer ülkeler e, biraz önce de. Diğer ülkeler ise %14. E, bu da sanıyorum gelen göçmen ya da sığınmacı sayısı ile orantılı bir rakam değil mi? Evet. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı öyle. Evet. Aslında bu rapor çok daha geniş bir rapor ama biz bugün ancak bu kadarını verebiliyoruz. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Arkasından doçent doktor Tunak Kuyucu hocaya bağlanacağız. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Kendisiyle kentsel dönüşümün başarısızlığının kurumsal ve hukuki sebeplerine dair bir ...inceleme başlıklı incelemesine, TESEV yayınları arasında çıkan bir incelemesini konuşacağız. Geldim kaçara gidiyorum Köşkünde yer yok bana yeni yeni anlıyorum bitmiş bütün cümleleri yosunluru akıyor. Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz ve telefon hattımızda doçent doktor Tuna Kuyucu hocamız. Hocam merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Sağolunuz hocam, çok teşekkürler. Siz de iyisiniz, dileriz. Çok teşekkürler, ben de Evet, bugün programı Elvan Tekin'le birlikte sunuyoruz hocam ve sizden kentsel dönüşümün başarısızlığının kurumsal ve hukuki sebeplerine dair incelemenizi ee, biraz konuşmak ve e, sormak Tabii. istiyoruz. Bu e, TESEV'den yayınlandı. E, ama sizden bir kısa bilgi rica ediyoruz. Hangi amaçla e, ele aldınız bu konuyu? E, ve Tabii. sonrasında da birkaç sorumuz olacak. Bu benim iki sene önce e, başlayıp e, yaptığım bir araştırmaydı. E, sonuçlarında bir rapor olacak. olarak TESEV'e Yazdım daha geniş bir makale formatında da yayınlayacağım yakında. Ben ondan daha önce 2008-2009 yıllarında Türkiye'de kentsel dönüşüm uygulamaları yeni başladığında bu konu üzerine bir doktora tez araştırması yürüttüm, bitirdim doktora tezim bu konu üzerineydi. Daha sonra geçen yıllar içinde şunu fark ettim. ilginç de bir deneyim oldu. Çok agresif ve çok hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm uygulamalarına başlanmak istenmesine rağmen Türkiye'de özellikle İstanbul'da uygulanmak istenen büyük çaplı projelerin neredeyse hiçbiri aslında gerçekleşemedi. Buna parla başına bakabilirsiniz. Fenerbalat. Haydarpaşa, Kartal, Ok Meydanı, Tozkoparan gibi bir sürü bir sürü örnek aklımıza hemen gelebiliyor. Gelemeyen örnekler de var. Böyle 40'tan fazla proje alanı ilan edilmesine rağmen bunlardan sadece iki tanesi aslında bitirilebildi. Bitirilebilenlerden bir tanesi Sulu Kule projesi de bitirdikten sonra hukuksuz olarak e, ilan edildi ve evet. aslında çok sorunlu bir proje olarak kaldı. Ben de bu e, fenomene bu olguya bakmak istedim. Yani niçin böyle oluyor ve e, çok da ilginç geliyorlar çünkü kimse de üzerine çalışmamıştı e, bunun. Hep bitirilen veya e, böyle e, uygulama aşamasında olan projelerin e, olası negatif etkileri üzerine e, çok çizildi. Ben de bunlardan biriyim. Fakat aslında bir sürü proje yapılamıyor. Buna bakmaya karar verdim ve bu yapılamamının bitirileme ve başarısızlık fenomeninin olgusunun daha sonra neye yol açtığını merak ettim. 2012'den sonra da yapılan yasal düzenlemeler ve farklı bir kentsel dönüşüm uygulamasına ve anlayışına geçilmesi aslında büyük ölçüde bu daha önceki dönemde 2005 ile 2012 arasındaki projelerin bitirilememesinden dolayı kısmen olduğunu iddia ediyorum. Böyle bir araştırma yaptım ve dört tane örneğe yoğunlaştım kendi araştırmamda dört çeşit projeye. Bunlardan bir tanesi eski sanayi bölgesi Kartal, bir tanesi eski bir şey etki diyorum bir kıyı bölgesi liman Haydarpaşa port projesi, bir tanesi tarihi bölge içinde kalan bir bölge Fenerbahçel Ayvansarayı da kapsıyor. Bir tanesi de bir Gecekondu bölgesine bakmaya karar verdim. Bu da Derbent'te yerdeki Derbent ilçesi. Bunların niye bitirilemediğine, niye başarısızlıkla sonuçlandığına bakan bir araştırma yaptık. Evet hocam. Hemen e, Elba'nın bir e, sorusu olacak. Tabii, e, evet e, şimdi, e, şimdi baktığımız zaman esasında kentsel dönüşümle ilgili olarak 2005'te bir yasal düzenleme, bir çalışma başlıyor. Ondan evet. sonra bu e, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi 2012'de, e, bu belki de 2005'ten geldiğinde öteye gelen süreç içerisindeki sorunlar dikkate alınarak daha böyle biraz daha şey, sanki acil durum evet, ağırlıklı aynen. birazcık biraz daha e, e, sert e, ve de e, nasıl diyeyim de, e, merkezden yö şekilde e, evet. yönetilen bir yapı getiriliyor ve e, bildiğimiz gibi de son bir sene bir buçuk sene içerisindeki tartışmalar bu kentsel dönüşümde hala İstenen seviyede olunmadığı ve onun için evet. yeni yapılanmalar gerekeceği hep gündemde. Bu evet. Cumhurbaşkanlığı'na geçiş sistemi içerisinde tabii bir takım uygulamaları da yavaş yavaş görmeye başladık. Hı -hı. Bu, bu süreç hani sizin incelemeniz içerisinde nedir? Yönetim sorunları mı var yoksa başka nedenler mi bu işin bu kadar Hı -hı. aksamasına neden oluyor? Kesin de çok ciddi yönetim sorunları var. E, i̇ki döneme ben ayırdım ve siz de o şekilde ayırdınız. 2005 ile 2012 arası, 2012'den sonra. 2005-2012 arası döneme baktığımızda birkaç yasal düzenleme var e, meclisten geçen. İşte bir e, 5366 sayılı yasa var. Tarihi veya koruma bölgelerinde kentsel dönüşümü mümkün kılan bir belediye yasasının bir, e, birkaç maddesi var. TOKI'nin yeni düzenlemesiyle beraber Tokyo yasalarının içinde kentsel dönüşme ait şeyler var, maddeler var vesaire. Bunlar aslında böyle bütünsel olarak baktığında, bakıldığında böyle bir bütünlüklü, daha büyük ölçekli bir tek parsel veya tek bir bina üzerinden değil, birkaç parselin ya da birkaç yapı adasının bir arada dönüştürülmesini amaçlayan bu yönde atılmış adımlar. Fakat yasalarda o kadar tutarsızlıklar, o kadar boşluklar ve o kadar yetki karmaşası var ki, o kadar tanımlanmamış alan var ki, kaçınılmaz olarak proje uygulama aşamasına gelindiğinde çeşitli devlet kurumları arasında veya mülk sahipleriyle proje uygulayıcılar arasında veya halkla proje uygulayıcılar arasında ciddi çatışmalar çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Bu bahsettiğim projelerin hepsinde böyle oluyor ve bunlar genelde yargıya, taşınıyor ve mahkemelerde ilginç bir şekilde Türkiye'de ne kadar yargı büyük ölçüde siyasallaşmış olsa da projeleri iptal ediyor durduruyor ve projeleri uygulanamıyor. Buna şey olarak buna tepki, tepki demeyeyim de buna bunu izleyen dönemde devletin yapmış olduğu buna tepki, tepki demeyelim daha doğru bir kelime bulamadığım için tepki diyorum bu yasalardaki Rasyonellikten uzak karmaşa yaratan e, yetki karmaşası veya işte planlama mevzuatına dair e, problemleri gidermektense bütün e, karar alma süreçlerini merkeze e, bağlamak, i̇şte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kurulması, e, Afet Yasası'nın, ki zaten sizin programınızın e, temel e, şeyi de bu konuda bu, Afet Yasası'nın geçmesiyle beraber, bütün kentsel dönüşüm uygulamalarındaki ana karar alıcıyı merkez olarak belirliyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı veya Bakanlar Kurulu. Böylece daha önceki dönemde belediyeler arası veya belediye ile merkez arası olan çatışmaları aşılabileceğini düşünüyor devletin yaptığı uygulamalar. Fakat beni öyle olmadığını görüyoruz. Halen uygulamalarda son derece büyük karmaşa var. Bir ikinci bir şey daha yapıyor 2012'den sonra hükümet. Kentsel dönüşümün aslında tanımını değiştiriyor. Daha önceki, daha dediğim gibi birkaç parçalı ya da ada bazında veya birkaç ada bazında uygulanmak istenen büyük projeleri şey yapıyor. Gereksiz kılıyor aslında ve şu anda parsel bazında tek tek binalar ölçeğinde riskli olarak rapor almış. Veya bir binadaki üçte iki mal sahibi e, kentsel dönüşme toplantısına karar verdiği zaman riskli olmasına bile gerek olmayacak bir şekilde binaların hızlı bir şekilde yıkılıp yeniden yapılma e, olgusuyla karşı karşıyayız. Fakat burada da başarı sağlanamıyor. E, bir sürü e, bina e, yarım bırakıldı biliyorsunuz. E, bir sürü e, anlaşmazlıklar, Fikirtepe ile ilgili daha bugün bir haber vardı gazetede. Fikirtepe'de bir sürü e, yapılan projenin bitirilmemesi Şirket iflasları aşırı fazla arzdan dolayı fiyatların, e, şey, e, istenilen düzeye çıkamaması, ekonomik yavaşlama ve krizle beraber e, binaların e, veya dairelerin satılamaması ile e, oluşan ekonomik sorunlar, ya yani bunların hepsi böyle yani bir planlanmamış, rasyonellikten uzak, e, kısa e, vadeli kâra odaklı kentsel dönüşüm anlayışının yaratmış olduğu bana sorarsanız kaçınılmaz e, sonuçlar. Ee, ve bir fırsatın kaçırıldığını düşünüyorum. Özellikle de İstanbul gibi veya Türkiye'deki başka şehirler gibi e, doğal afetlere maalesef e, açık olan ve bir noktada da ciddi bir şekilde etkilenecek olan şehirlerimizde bir fırsat kaçırıldı ve e, ne zaman tekrar böyle bir fırsat olabileceğini de açıkçası öngöremiyorum. Evet. Hocam siz e, makalenizde belirtiyorsunuz. Başlangıçta Türkiye'deki yapı kalitesinin kötülüğü, deprem riski gibi e, son derece önemli ve doğru gerekçelerle e, evet. başlamış e, bir e, kentsel dönüşüm. E, belli bir süre sonra e, tamamen o raydan çıkıyor ve başka bir şey haline geliyor. E, bu e, sadece bir e, hükümetin e, yön değiştirmesi midir yoksa e, baskı gelmesi özellikle sizin bahsetmiş olduğunuz e, gayrimenkul şirketlerinin e, baskısı hatta uluslararası şirketlerin baskısı sonucunda mı olmuştur ne oldu da birdenbire e, bu rayından başka bir e, rotaya geçti ne düşünüyorsunuz bu konuda hocam? Bence birkaç şey oluyor başlangıçtaki amaçlanan e, yani ATT falan da e, e, odaklı bir kentsel dönüşüm anlayışı olmasına rağmen uygulamada da aslında bunun böyle olmadığını görüyoruz yani evet başlangıçtaki söyleme o yönde. Ee, yasaların içinde de buna dair şeyler var. Ancak ilk baştaki kentsel dönüşüm uygulamalarına bakarsak da direk olarak afetlerden ilk uygulanacak yerler seçilmiyor. Evet. Ee, mesela başı büyük mahallesi Maltepe'de e, yani zemin e, şey olarak e, riskli bir bölge e, kategorisinde değil veya daha Sırık, iyi durumda en azından. De, Evet daha iyi durumda aynen yani e, yapı kalitesi düşük ancak zemin etiklerinde e, çok riskli bölge kategorisinde değil. Derbent hele e, daha sonra zaten e, Danıştay'a kadar gitmiş bir dava sürecinde Derbent'in zemininin kesinlikle e, ilk öncelikli bölgelerden olmadığı ve e, dolayısıyla afet yasası kapsamında dönüşüme alınmasının aslında çok da gerekli olmadığında daha iyi bir mahkeme süreci yaşıyor. Yani seçilen bölgeler ve proje uygulanmak isteyen yerlerle deprem haritasını üst üste koyduğunuz zaman bir örtüşme olmadığını görüyorsunuz. Yani orada da daha başlangıçtan aslında deprem bir söylem olarak veya bir amaç olarak evet önemli ama uygulamada çok da depremin öncelendiğini görmüyoruz ve maalesef göremiyoruz. Daha sonraki eksen kayması diye sizin söylediğiniz bence de doğru bir şekilde sürece baktığımızda bence ekonomik yavaşlama ve ekonomik kriz birinci şey burada. Yani şu anda ekonomik krizin biz, e, şeyini, dibini görüyoruz veya dibine doğru gidiyoruz ama aslında Türkiye'nin ekonomik yavaşlaması ve ekonomik problemlerin Türkiye'de ortaya çıkması e, küresel 2008 krizinin e, yaşanmasıyla beraber zaten görülüyor. Evet 2011, 2012, 2013 belki hızlı bir büyüme dönemleriydi ama bu tamamen sıcak para girişleriyle. Ee, anlık veya kısa süreli bir büyüme e, tendansıydı. Yani Türkiye ekonomisindeki alarm zillerinin bence çalması ve e, şey, e, yavaşlama sinyalleri baştan beri gözüküyordu ve baştan dediğim 2007 sonrası, 2008 sonrası ve hükümet buna e, şey olarak, tepki olarak gayrimenkul üzerinden, herkesin söylediği gibi inşaat üzerinden veya büyük çaplı yatırımlar üzerinden hamlelerine o dönem başlıyor. Dikkat ederseniz ilginç bir şey bizim konumuzdan belki biraz sapacak ama ee, şu anda çok tartışma götüren büyük çaplı projelerin hemen hepsi 3. köprü, 3. havalimanı gibi ve Kanal İstanbul ve Kanal İstanbul aynen o uygulanmadı ama e, çok bilmem de 2010 sonrasında dinleme gelmiş projeler. Bunların Bunun öncesinde bunların söz edilmiyor. Ee, çok az konuşuluyor özellerinde. Hatta 2006'da geçen ve 2009'da yaşlı yasalaşan İstanbul çevre düzenleme planına bakarsanız bunların hiçbiri yok. Evet, Hatta 3. Evet. köprünün hiç de gerekmediği konusunda açıklamalar var yetkililer tarafından. Bir tek yetkililerden çıkan planın kendisinin her tarafında da bu net olarak belirtiliyor. Doğru. Hava, havalimanına gerek olduğu söyleniyor ama bunun e, bölgesinin kesinlikle kuzey olmaması gerektiği ve sivil bir bölgesi olması gerektiği söyleniyor. Evet. Ancak 2009 yerel seçimlerinde bir anda bu projeler gündeme geldi. 2010'da da e, bütün planlar delik değişik edilerek bunlar uygulanmaya başlandı. Bunun sebebi bence e, rastlantısal olamaz yani iktisadi yavaşlama ve Mümkün değil tabii. Alakalı. Evet. Öyle olduğunu düşünüyorum. Evet hocam dönüşüm projelerinin başarısızlığının üç temel sebebe dayandığını belirtiyorsunuz. Kısaca özetlemek gerekirse hukuki ve idari karmaşa ve bundan doğan kurumsal koordinasyon eksikliği. İkincisi Aynen, evet. planlama mevzuatının kentsel yenileme uygulamaları ile uyumsuzluğu. Üçüncüsü evet. etkili toplumsal muhalefet ve hukuki mücadele. Bu evet. özellikle üçüncüsü. Belli bir zamandan itibaren de tamamen etkisizleştirildi değil mi? Yani etkili toplumsal muhalefet ve hukuki mücadele şu anda birçok yerde danıştaydan ve idari mahkemelerden çıkan kararlara rağmen dolu düzgün devam eden projeleri biliyoruz. Aslında yani biraz karışık bir durum var. Benim de şaşırtan bir şey bu. Yani projeyi yaparken de şaşırdım. Ee, evet. Yani araştırmayı yaparken. Evet bazı yerlerde hakikaten öyle oluyor. Ee, yani işte Sulu çok iyi bir örnek. Sulu ciddi bir muhalefet var. Bir şekilde. Durduramadı. Evet. Daha sonra Danıştay projeyi iptal etti. Ama ona rağmen proje bitirildi. Ama e, başka yerlerde de benim baktığım 4 örnekte de mesela açılan davalar sonucunda proje uygulayıcıları geri adım atıyor ki bunlardan... Bence en ilginç olanı e, Fenerbahçe Atlas projesi niye en ilginç olan diyeceksiniz. Yani çok isim vermek istemiyorum ama Fenerbahçe Atlas projesinin uygulan yici firması e, şu anda enerji ve tabii kaynaklar bakanı olan e, kişinin e, yönetim kurulu başkanı olduğu Çalık Holding o sırada yani evet. Holding'in binicisinde çalışan e, şey inşaat firması. Yani hükümet ve bağlarının inanılmaz derecede sıkı ve yakın olduğu bir firmanın yapmak istediği proje bile Danıştay'dan iptal, pardon o sırada Danıştay'a gitmedi o, e, şey, idari mahkemede iptal edildi, aynen. Keza aynı firma e, Tarlabaşı Projesi'ni de uygulamak e, için e, biliyorsunuz yani uygulayıcı firma olarak o e, yapı firması var. Tarlabaşı e, Projesi de şu anda durdurulmuş durumda. Yani aslında Türkiye'deki yargı her ne kadar çok siyasileşmiş olsa da idari mahkemelerin azından... E, imar konusunda kar karışık kararlar verebiliyorlar. Karışıktan kastım şu yani beklenenden farklı kararlarda çıkabiliyor. Gerekçeli kararları falan okuduğunuzda, e, dava süreçlerinin e, şeylerini okuduğunuzda bütün e, daha sonra çıkan dokümanları e, son derece doğru yönde verilmiş mahkeme kararları olduğunu da görüyorsunuz. Yani aslında biraz mahkemeler elleri kolları da bağlı çünkü gerçekten projeler o kadar mevcut yasalara ve mevcut planlama mevzuatına aykırı şekilde uygulamak istiyor ki mahkemelerin iptal etmekten başka da şansları yok aslında bakarsanız. Bu da işecek bence. Başkanlık sisteminin oturmasıyla ve e, Türkiye'deki e, bütün kurumların hızla e, yeniden yapılandırılmasıyla bence bu sorun aşılacak. Ancak bu sorun aşılsa bile mevcut e, ekonomik e, durumdan dolayı bu tip pahalı ve e, uzun ve belirsiz aslında büyük çaplı projeler, en azından dönüşüm projeleri kısa vadede bence tekrar uygulanmaya başlanmayacak diye düşünüyorum. Tek tek binalar evet ama atıyorum Haydarpaşa projesi gibi. ...ya da Fenerbahçe'deki büyük dönüşüm projesi gibi şeyler... ...bana sorarsanız bir süre gündemden düşecek gibi geliyor bana. Ama yanında bir olabilirim tabii. Peki bu mahkemelerle ilgili kısım hani evveli noktada da açıkladınız ama... ...diğer iki neden olarak gösteren hukuki ve idari karmaşa ve planlama mevzuatının... ...kentsel yenileme uygulamalarıyla uyumsuzluğu konusunda bir takım adımlar atıldı diye biliyorum ben. Burada ne hangi noktadayız? Burada ilkinde biraz önce de söylediğim gibi tamamen merkezileşme şeyi var, e, tandansı var. E, orijinal haliyle 2005'ten sonra oluşturulan kentsel dönüşüm e, şeyine, mevzu altında belediyelerin oldukça yetkisi var e, alan belirlemede, daha sonraki aşamalarda. Belediyeler şu anda gerçekten tamamen merkez hükümetin altında e, hareket ediyorlar. Hiçbir yetkileri, hiçbir şeyleri yok. Bir tek işte dava açma yetkileri var, onu kullanmaya çalışıyorlar ama... Merkezi e, yönetim istediği bir yerde eğer afet bölgesi ilan ederse acele kamulaştırmaya kadar elinde yetkiler var. ki Bunlar da mahkemeye taşınıyor ama e, bence giderek merkez e, elini sıklaştırıyor ve belediyeleri veya diğer e, şeyleri yani grupları aradan çıkarmaya çalışıyor. Keza koruma kurulları mesela. E, Fenerbahçe'nin iptal edilmesinde de Haydarpaşa'nın iptal edilmesinde de koruma kurullarının e, ve koruma mevzuatının rolü çok büyük. Çünkü bunlar Fenerbahçe tarihi bir mahalle, Aydınlışa bilirsiniz şey önemli bir yapı, tarihi bir yapı. Burada koruma kurumlarının kararları mahkemeler tarafından tanın şey yapıyor, tanınıyor ve baz oluşturuyor kararlara. Bana sorarsanız yani biraz önce dediğim gibi sizin de öngördüğünüz gibi bunlar değiştirilecek ve buradaki engeller kaldırılmaya çalışılacak işler böyle devam ederse. Ama bence işte ekonomik e, durgunluk ve ekonomik problemler bu sefer işin içine girecek ve bu projeler e, kolay kolay uygulanamayacak gibi geliyor. E, ben öyle düşünüyorum en azından. Planlama mevzuatına baktığımızda bu arada aslında Kartal projesi çok şey. E, net olarak karşımıza bir şey çıkarıyor. Kartal çok büyük bir alan. Kartal'daki şey... E, bu Eski sanayi bölgesi. Hadid'in e, yaptığı proje, değil mi? Aynen. Evet. Aa Hadid uygular. proje e, bölgesi. Evet. Daha sonra Radik projesi zaten e, gündemden düştü artık. Orada Radik'in projesinin hiçbir şey kalmadı. Ama orada belediye işte beledediyorum pardon. Büyükş İstanbul Büyükşehir'in ve e, proje uygulayıcılarının yapmak istedikleri projeyi esnek bırakmak. Yani etap etap gitmek. Esneklik sayesinde daha fazla kazanç sağlamak, daha fazla rant artışı yapmak, yani metrekareleri, inşaat izin alanlarını falan esnek bırakarak böyle çok büyük bir alan olduğu için etap etap giderken oralardaki rant artışlarını maksimize etmekti. Türkiye'deki planlama anlayışları bir estekliğe izin vermiyor. Dolayısıyla mahkemelere gitmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Kartal Belediyesi'nin açtığı davanın mesela. Bu esteklikler ve belirsizlikler. Yani mesela proje şeyinde öngörüsünde nüfusun kaç olacağı belli değil. Atıyorum. Yani burada kaç kişi yaşayacak, kaç kişi çalışacak, kaç konut olacak veya kaç metrekare inşaata izin verilecek. Alan çok büyük, çok büyük bir şey yapılmak isteniyor ama o çok büyük yapılmak istenen şeye uygun bir... E, kentsel dönüşüm mevzuatı yok. Yani yasalar dediğim gibi çok şey, yetersiz. E, çok iyi düşünülmemiş, çok hızlı başlanarak e, bayağı dediğim gene tekrarlayacağım bir, kaçırılan bir fırsat hikayesi görüyoruz aslında. Çünkü önemli projeler bunlar. Yani yapılmaması da bence bir ihtimal değil veya bir seçenek değil. Kesinlikle kentsel dönüşüm projelerinin e, gerekli yerlerde uygulanması gerekiyor. Kartal projesi çok önemli bir proje olarak başladı ve çok da doğru bir Aşamaydı bana sorarsanız. Anadolu yakasında Kartal'daki eski sanayi bölgesinin belli bir şekilde yeni bir ekonomik fonksiyon kazanması şehir için çok önemli bir kazanç olacaktı. Ama amatörce kısa vadeli kârı odaklı ve paydaşları bir araya getirip de konsensüs yaratmaktansa çatışmacı bir hem dil hem uygulama hem pratik ile yapıldığı için... Yapılamadı bunlar ve hala da aynı şekilde devam ediyor. Yani Haydarpaşa'ya bakarsınız keza aynı şey. Oradaki liman bölgesi ve tren e, servis alanı dönüştürülmek istendi. Evet, e, buranın da dönüşmesi bana sorarsanız önemli, gerekiyor. Şehir ekonomisine katkı olarak başka bir fonksiyon kazanması önemli. Ama yapılan yöntem o kadar yanlış ki sendikaların, odaların, e, çevre e, gruplarının e, ve başka paydaşların direkt tepkisini çekiyor ve haklı olarak. Ve işler mahkemeye intikal ediyor. Yani ara, ara bulucu kurumlar da yok, konsensus e, şey yapacak, e, oluşturabilecek gruplar yok, proje yönetim şirketleri yok, proje yönetebilecek bir mentalite yok bu büyük projeleri. Yani böyle dedim oldu, kararı çıkardım yaptım bitti şeklinde yapılmak istendiği için olamıyor. Yani evet. benim bu vardığım sonuç aslında bu. Türkiye'nin maalesef siyasi kültürünün bir aynısı gibi e, görüyorum e, bu şeyleri, bu projeleri de. Bir de i̇şte şunu söylemek mümkün mü acaba? Bu kentsel dönüşüm kavramının biraz e, karışık ve yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir takım sorunlar da var. E, şimdi ilk başta siz şeyde de belirtiyorsunuz yani kentsel dönüşüm olarak kentlerin sanayi ağırlıklı ekonomik yapılardan hizmet ağırlıklı yapılara geçişlerin gerçekleşmesinde Tabii. kullanılan bir politik araç. E, bu anlamda baktığımızda o ilk baştaki uygulamalar yani 2005'teki e, kentsel dönüşüm yasasıyla başlayan uygulamalar tamam. Hani bu kapsam içerisinde belli noktalarda kabul edilebilecek evet. şeyler. Ama ondan sonrası tamamıyla esasında bir mitigasyon yani afet risklerinin azaltılması çalışması. Onun belki de kentsel dönüşüm olarak adlandırmamak mı gerekiyordu diye bir soru insanın aklına gelmiyor değil açıkçası. Bir de şey söyleyeceğim ben. Bu Haydarpaşa olmadı ama Salı Pazarı oldu. Nasıl oldu? Salıp Pazarı'da da çok fazla şey var. Galata Port. Galata Port olayı. Hani çok fazla kurum işin içerisindeydi. O zamanlar eski şey tanımlarıyla Turizm Bakanlığından, Kültür Bakanlığına, ne bileyim belediyelere, hı hı. yerel belediyelere, büyükşehre falan. Hı hı. Ama bir şekilde onu başardılar. Haydar Paşa da Başardılar ya. mı? Ondan emin değilim. Galata Port evet şu anda bir şekilde devam ediyor ama Galata Port projesi 2005'ten bile önce aslında gündeme geldi. O sırada yapılamadı. Sonra 2005'te bir ihaleye çıktı biliyorsunuz. O zaman eee bir firma aldı bu ihaleyi Royal Caribbean Cruises diye bir İsrail bazlı bir şeyde bir firma. Daha sonra bu direkt yargıya intikal etti çünkü proje kıyı kanununu ihlal ediyordu başka tür turizm şeyine pardon Boğaziçi kanunuyla galiba yanlış hatırlamıyorsam uyumsuzluğu vardı ve ihlal edildi. Daha sonra uzun bir süre asılı kaldı. Tam gezi sürecinde, gezi eylemleri sürecinde hatırlıyorum çok iyi çünkü büyük eylemler doğmuştu buna karşı şu andaki projeyi devam ettiren holding projeyi aldı fakat gene bir sürü davaya konu oldu ve aslında yürütmeyi durdurma kararları var bir sürü yerinde projenin. Yani proje onlara rağmen devam ediyor fakat hukuki olarak gene problem bir proje. Gene böyle bir aslına bakarsanız rahatça yürüyen ve şehirde bir konsensus yaratılıp da insanların onay verdiği proje olarak... Görünmüyor ee, Ve ben Galata Port Projesi'nin de geleceğinden oldukça kaygı diyeyim, aslında bakarsanız. Yani orada yaratılacak yeni e, liman ve yeni fonksiyonlar e, benim çok yakın bir zamanda büyük bir şehir ekonomisine veya şehire katkı sunacağını düşündüğüm şeyde normatif olarak konuşuyorum ama gerçekleşmeyecek gibi geliyor ama bence gerçekleşmesi de çok daha uzun sürecek e, beklenenden. Yani, evet tek tek bazı yerlerde bazı bazılarında yer oteller ortaya çıkıyor e, restoranlar kafeler falan oluyor bölgeyi tetiklemiş durumda ama bölge Port'tan önce tetiklenmiş zaten proje alanı olarak şu anda e, çok da bir aslında istenildiği ölçüde hızlı gidilmiyor gibi geliyor e, davalar da devam ediyor ve yürütmeye durduğuma kararları da çıkıyor sürekli e, Gene aynı sorun e, olduğunu düşünüyorum ben o zaman özetlersek hani kentsel dönüşüm bu tespit edilen neden başarısız olduğu noktalar bazında neler yapılmalı ileriye dönük ee, neler yapılmalı bir kere yani kentsel dönüşümü de aşan bir şey söyleyeceğim yani bu tarz böyle yapılmalı değişik de yapılar icatlı bir şey değil Türkiye'de çok zor bir konu ki bilmem ama kesinlikle, ve kesinlikle yerel yönetimler yasasını Türkiye'de tekrar düşünülmesi gerekiyor ve bu kadar merkezileşmiş bir Karar alma süreçlerinden vazgeçip yerel yönetimlerin daha yetki hem finansal kaynak hem idari ve siyasi yetki sahibi hale getirilmesi gerekiyor ki Yerel yönetimler kendi bölgeleri hakkında doğru karar verip bunları uygulayabilecek araçlara ve finansal ve idari araçlara sahip olmalı evet. Şu anda merkez isterse oluyor, merkez istemezse olmuyor ben başka yerlerde de kentsel dönüşüm üzerine çalıştım. İzmir Alsancak Limanı bunun için çok iyi bir örnek. İzmir Alsancak Limanı asıl gram bir yer ve İzmir Belediyesi buraya dönüştürmek için e, 2000 yılından beri uğraşıyor. E, i̇yi veya kötü projeler bunlar tartışılabilir. O, o tartışmaya girmeyeceğim ama İzmir'de bir türlü kentsel dönüşüm gerçekleşemiyor. Çünkü merkezin desteği çok düşük. Hatta kösteği var bir sürü alanda. Merkez hükümet projenin uygulanmaması için bile e, adım atabiliyor. Yani merkeze bu kadar bağlı bir kentsel yenileme, kentsel yeniden canlandırma e, anlayışından uzaklaşmak gerektiğini düşünüyorum e, en başta. Evet. Merkezin desteği olmalı tabii ki belediyelerin yapmak istediği projelere özellikle finansal e, kaynak olarak. Ancak e, karar verme e, şeyi Ankara'dan yürütülmemesi gerekiyor. Ya Mesela Derbent projesine bakıyorsunuz. Derbent'teki kentsel dönüşüm uygulamasını Bakanlar Kurulu ittirdi. Yani Bakanlar Kurulu Derbent'i e, riskli alan ilan etti kendisi. Çünkü böyle bir yetkisi var. Bakanlar Kurulu'ndaki insanların Derbent'le ilgili nasıl bir bilgisi ve nasıl bir şey olabileceğini insan düşünüyor. Yani Tamamen böyle bir yukarıdan aşağı yapılması istenen bir proje. Oysa ki yerel bölge halkının ihtiyaçlarının e, bilinmesi falan tamamen belediyeler üzerinden gerçekleşebilecek bir şey. Bir bir olarak birinci olarak bunu düşünüyorum. İkinci olarak Türkiye'deki imar mevzuatının ve planlama mevzuatının, ve kentsel dönüşüm yasalarının böyle bir e, kapsamlı olarak birbirleriyle uyumlu halde yeniden yeni yapılıyor. baştan değil mi? Yani, evet. evet, yeni baştan yapılması gerekiyor. Ve burada da e, yani o raporda biraz gümüş atarak söyledim makarada biraz daha algümüş atarak söylüyorum. Burada da kesinlikle toplumsal muhalefetin değişik toplumsal e, meslek odalarının yani insan yani bu işten anlayan insanların görüşleri ne başvurulması gerekiyor en e, en basitinden en temelinden yani ama tamam ben 2000 dediğim gibi 7'den beri bu işler üzerine çalışıyorum. Mimarlar odasının, şehir plancılar Odası'nın, değişik farklı diğer odaların, çevre mühendisleri odasının vesaire vesaire o kadar ama o kadar çok raporu var ki yapılan işlerin yanlış olduğuna dair ve yapılan işlerin başka türlü yapılması gerektiğine dair. tam biz yani siyasi ithalarının hepsini e, kabul etmek zorunda değil. Tabii ki. Yani tabii ki bir, yer, bir yerlerde çatışma olacak ve fikir ayrılıkları olacak. Ama bu kadar profesyonellerin, e, fikir insanlarının, e, teknisyenlerin, mühendislerin bu kadar görüşlerini dışarıda bırakarak bir şey yapmak da gerçekten akıllara ziyan. Yani bunu başka yerlerde de görüyor. Siren kazası oluyor. Arkasından ortaya çıkıyor ki aslında 10 senedir. Asma bakarsanız, ulaştırma konusundaki aktif odalar ya da sendikalar veya işte bilim insanları uzmanların, bu, evet, uzmanlar bunları söylemişler. Yani keza deprem konusunda siz yıllardır program yapıyorsunuz ve yıllardır binizde tii bitiyor bazı şeyleri şey yapmak için dikkat çekmek için. Buna hiçbir dikkate alınmadan bir takım böyle bir pat diye bir gün bir yata geçiyor, pat evet. diye başka bir gün başka bir yata geçiyor. Bu işlerin böyle yapılması olmaz böyle. Özellikle şehircilik alanı o kadar karışık bir alan ki yani işin içinde sosyologlar var, jeofizik mühendisleri var çevre mühendisleri var yani şey plancılar var mimarlar var, iktisatçılar var bu kadar karmaşık bir hikayeye böyle pat diye yukarıdan aşağı üstelik kötü planlanmış üstelik acayip boşlukları olan ve açmazları olan yatalarla dönüştürmeye çalışırsanız çok, evet çok hocam süremizi e, hızla e, bitirdik size tamam. çok teşekkür ederiz ama evet, daha bu, uzun bir makalenizi ederim. bekliyoruz ve lütfen tamam. bizi de e, haberdar ederseniz çok seviniriz evet, bu sefer sizi de. stüdyomuzda ağırlamak isteriz ama. çok çok teşekkür tamam. ederiz verdiğiniz bilgiler için ve kıym bu kıymetli e, makaleniz için. Çok teşekkürler, ben teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Sağ olun hocam, İyi, i̇yi günler, iyi, iyi hoşça günler. kalın. Günler. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz telefonla bağlandığımız doçent doktor Tuna Kuyucu hoca idi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji, Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız.